1349, numaralı konu, İbni Mesud'un, sünnete uyun, bidat çıkarmayın, demesi ve Ebu Bekir ve Ömer'i sevme hakkında söyledikleri, evet, Abdullah bin Mesud şöyle dedi, sünnete uyun, kendiliğinizden bir şey icat etmeyin, bu size kafidir.